Merhabalar, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenkdereli. Bugün İpek Akpınar ve Hüseyin Kahvecioğlu yoklar. Ama onun yerine dört tane genç arkadaşım var stüdyoda. About Blank ekibiyle beraber, beraberiz. Onlar birazdan isimlerini soyadlarıyla beraber, ben çünkü soyadlara kesinlikle hakim değilim. <gülüyor> Söyleyecekler, kendilerini tanıtacaklar. Bugün onlarla beraber onların da bir parçası oldukları Yeni Kapı yarışmasıyla ilintili bir konuyu aslında tartışmaya açmak istiyoruz. Yeni Kapı yarışması bildiğiniz gibi kaç ekip vardı Hasan? 9 ekip vardı Yeni Kapı yarışmasında ve 3 tanesi aslında uygulanmak üzere veya hı hı. uygulanmaya değer bir şekilde seçildi. Bu şekilde hı hı. bahsedildi. Hı hı. E, açıkçası şu anda hangi aşamadalar hı hı. E, bilemiyoruz. Hı hı. Yani o yarışma bir yandan oldu, bitti, tartışmalar oldu. iki günlük bir kolokyumda tartışıldı bütün projeler. Siz de ve grubuyla beraber, yani mimarlık ekibinden bir ekiple beraber yani öyle diyelim. Onlarla beraber... Ee, yarışmaya girmiştiniz ama bütün bunlar olurken de birdenbire Yenikapı sahilinde bir milyon kişinin aynı anda bulunabileceği bir meydan tasarımı birdenbire belediye tarafından bir proje olarak geldi. Bunu belki e, ilerleyen e, şeyde tartışacağız tabii doğal olarak ama ilk önce hani biraz sizi tanıyalım hani ben tanıyorum ama. Hı hı. Nedir About Blank? Kim nereden oluşur? Nasıl bir araya geldi? Nereden çıktı? Şimdi neler yapıyorsunuz? Diğer yarışmalar, önceki şeyler, ilerideki planlar nelerdi biraz ondan bahsedelim sonra bütün konuya bağlayalım diyorum. Aslında e, About Blank şu an çekirdek kadro olarak dört kişiden oluşuyor. 2005. Herkes teker teker isimleri söylesin mi? <gülüyor> <gülüyor> yani Kalabalıyız çünkü. <gülüyor> Peki ben e, Hasan Sıtkı Gümüşsoy. Ben Erhan Mural. Ben Ozan Özdilek. Ben Gökhan Kodalak. <gülüyor> Hoş geldiniz tekrardan bu arada. <gülüyor> Hoş bulduk. <gülüyor> evet abi. Evet 2005 yılında e, kurulduk. İlk öğrenci yarışmalarıyla önce Gökhan'ın e, SOS yarışmasında aldığı ödül daha sonra e, işte Erhan ve Ozan ve ben e, ProSeal'de bir ödül aldık ve daha sonra işte bu işi yapabiliriz herhalde diye bir yola çıktık. Öğrenci yarışmalarıyla başladı daha sonra... Ulusal yarışmalara tabi bir süre sonra okulu bitirdikten sonra devam ettik. Bu arada beraber okuduk 2002'den beri. Beraber hareket ediyoruz aşağı yukarı. Eee... Bunun akabinde e, tabii yani dört tane erkekten e, oluşması <gülüyor> münasebetiyle dönem dönem e, askerlik mevzuları veya işte askere gitmeyeyim e, yüksek lisans yapayım e, mevzuları gibi e, çeşitli sebeplerle dönem i̇nzibat, inzibat duymadın. <gülüyor> dönem, dönem e, çeşitli ofislerde de çalıştık. Ee, en son tabii bu yeni kapı yarışmasıyla e, bir inme kazandı ofis açıkçası hı hı. Ee, e, MVRDV ve işte Martaşı var sen yaptığımız yeni kapı projesiyle e, birlikte devam ediyoruz onun akabinde şu anda hatta işte e, karşıda yaptığımız gene e, yabancı ortaklı bir işimiz var Anadolu yakasında hı hı. Ee, bir davetli yarışma hı hı. yani bu öğrenci hı hı. E, motivasyonuyla başlayan tüm bu mimarlık pratiği yarışmaları üstüne ilerleyen şey artık şimdi yani yerleşik bir ofis haline döndü yani siz bunun içerisinden ilerliyorsunuz bir de ayrı ayrı yani Gökhan'ın biliyorum bildiğim kadar yani doktor tezin üstünden hı hı. ekolojiyle alakalı sanırım değil mi Sürdürebilirlik ve ekolojiyle alakalı. Düz zaten düzelt beni. Yani. Ee, yok. <gülüyor> ne bildirim ki? Yüksek, yüksek lisans tezi mi? <gülüyor> yüksek o. Miydi? E, yüksek hmm. lisans tezimde de bin bir türlü konu vardı. Bir tanesi ekoloji. Hı -hı. E, onunla ilgili bir makale e, yayınlamıştım belki o biliyorsun. Yani biz genelde senin söylediğini şöyle bağlayayım. Biz dördümüz hep farklı taraflarda e, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çok sağ ol. <gülüyor> e, bir taraftan da e, bu geliştirmeye hani özellikle seçip hadi hep beraber dördümüz başka kola gidelim gibi değil de en başından Hı -hı. beri öyleydi. Dolayısıyla ben işin o kuram tarafı ile biraz daha çok ilgiliyim. ve ee, şu an e, bu Gidişin de şöyle bir avantajını gördük. Biraz bu hani biraz içi boşaltılmış gibi de olsa bu multidisiplinerlik meselesinin hı hı. üzerine eğilmeye çalışıyoruz. Ofisi de açıkçası böyle geleneksel anlamda kendi hiyerarşik e, kurgusuyla işte tepede biri var aşağıda insanlar çalışıyor vesaire gibi bir sistemle değil de herkesin yatay bir düzlemde bir arada olmaya çalıştığı bu. Hı hı. Çünkü bizim belki de jenerasyonumuzla ilgili bir şey gerçi çok iyi bilmiyorum diğer ekipleri ama o tarafa doğru çekmeye çalışıyoruz. Bakalım. Nereye doğru bundan sonra? Sizin e, önceki yaptığınız ya da şu anda yapa geldiğiniz e, işleri görebilecekleri adres nedir? Yani bir internet adresi var mı? E, paylaşıyor musunuz işleri? Paylaşıyoruz tabii ki www.ebatblank.cc CC. Evet. CC olması da güzel bir <gülüyor> Kom adresleri alınca Türkiye'deki CC modasını başlatan ekip biziz. Bravo. Var. Bunu da tarihe not düşelim. Evet. <gülüyor> Kayıkos aynı <Islands Evet>. isimli <gülüyor> ülkenin Türkiye ile bağlantısını <gülüyor> biz sağladık. Çok harika. Şeyde, zaten blogda bütün bunları paylaşırız. Hı -hı. Hatta e, proje üstünden sizin paylaşmak istediğiniz görselleri paylaşırız. Biraz isterseniz bu yani yeni kapı yarışmasından bahsedelim. Hani e, uluslararası ekiplerle böyle bir e, birliktelik içerisinde bu projeyi yapa gelmek, nasıl bir çalışma sürecini beraberinde getirdi, neler oldu neler gitti. Bir de o tartışmaları aslında biraz daha e, aç, yani buraya taşıyabilirsek iyi olabilir. Çünkü kolokyum da enteresandı anladığım kadarıyla. Yani Öyle umuyorum çünkü ben katılmadım da duyduklarını duyduğum kadarıyla yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> yani. herkesin <gülüyor> katılabildiği bir <gülüyor> kolokyumdu. O, yani o, o süreci aslında. o süreci işte biraz konuşup sonrasında da bu yine belediyenin önümüze atmış olduğu büyük meydan projesine bağlayalım diye umuyorum ben. Nasıl gelişti bütün bu yarışma süreci? Neler oldu? Ya aslında yeni kapı sürecine nasıl geldik? O sürecin içerisine nasıl bulunduk? Bence en önemli konulardan bir tanesi bu. <gülüyor> Özellikle bizim jenerasyonumuz da merak ettiği, bizi sağa sola sıkıştırıp çevirip sorduğu, hı hı. nasıl böyle bir işte NVR'de ile ilişki kurdunuz bu işler nasıl ilerledi ve süreçte nasıl çalıştığınız gibi sorularla karşılaşıyoruz daha çok. Ee, az önce Gökhan'ın bahsettiği gibi e, biz öğrencilik yıllarından hani yarışmaları yaparken aslında biz aynı ortamda Hani arkadaşlıkta paylaşıyorduk Ve dolayısıyla hani bir ödül kazanalım işte jüri şuymuş şu bunu beğenir bunu çizelim Gibi değil de o süreç içerisinde Doğal hani bir paylaşım süreciydi bizim için Mimarlık dolayısıyla ürettiğimiz Yarışmalarda baktığımızda Gökhan'ın dediği gibi Hepimizin böyle farklı bakış açıları yani böyle birbirini tetikleyen... ...daha çok böyle aslında çelişen... ...ve onların sonucundaki kavgalardan... ...ürettiğimiz yarışma hı hı. projeleri... ...ve kendimize de hani ekol aldığımız... E, ...OMA, MVRDV gibi... ...Hollandalı mimarlar veya Dünya çapındaki ...mimarlık ekipleri... ...olunca zaman içinde... Hep mansiyoncu veya işte üçüncü miyar olarak kaldık yarışma zamanlarında. İşte bu dönem dönem biz yani ya niye böyle biz gerçekten bir yarışma projesi yapmıyoruz? İşte niye birinci olamıyoruz filan diye birinci olduğumuz tek yarışma. Evet duygulu bir an şu anda itraflar. Evet. evet. Evet dinliyoruz. Abi. Yani iki tane eşdeğer birinciliğimiz dışında biz birim, bir, birinciliğimiz yok genelde. Birinde paylaşmıştık değil mi? <gülüyor> evet, evet, evet, <gülüyor> evet. Bu arada <gülüyor> tabii Cenk Sereli ile de birlikte biz hani öğrencilik <gülüyor> döneminde beraber başladık bu işe. ve o zaman aslında. Ee, daha çok bizi geçiyorlardı kendileri Cenk'i sevmezdi Cenk'i pek sevmezdi Zaten üstümde baskı var Sevgili dinleyenler şu anda Burada Berke Devensason'un adını da Analım yani onu da Onu da, onu da seviyoruz kendisi Başka e, şeyleri yelken açmıştık Aynen ama. öyle keyifli bir şekilde onun da keyfi yerinde Hiç problem ee, yok evet, abi, Yarışmayı konuşalım pardon <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Dolayısıyla bu süreç içerisinde biz yaptığımız Bütün şeyleri az önce verdiğim internet sitesinde paylaşıyorduk. Ee, orada açık bir internet sitesi. About Blank zaten Hı -hı. Hani boşluk hakkında gibi bir evet. karşılığı da var. Orada paylaşıyorduk. Orada sergiliyorduk. İşte hem kendimiz için hem e, bu internet ortamındaki sanal ünün karşılığından belki Hı -hı. birazcık fayda sağlamak için. Dolayısıyla bu ünün karşılığı muhtemelen e, MVRDV'ye gitmiş ve Türkiye-Hollanda 400. E, yıl Hı -hı. ilişkilerindeki 400. yıl vesilesiyle Hollanda'dan bir ekip Türkiye'ye geliyor. İşte bir ticaret heyeti Dutch Trade Mission isimli. Hı hı. Bunlardan işte design altında MVRDV ve birkaç tane daha design e, oriented ofis var. Bunlar elçilikten bir liste istemiş. İşte biz burada e, köklü mimarlık ofisleriyle görüşmek istiyoruz. Genç mimarlık e, ofisleriyle görüşmek istiyoruz hı hı. Diye. ve o listede bizim de ismimiz vardımış yani. Ve oradan yaptıkları bir eleme sonucu hani bizim internet sitemize bakmışlar o bizim paylaştığımız, Hı -hı. birbirimizi yediğimiz projelerimizi falan görüp bizi muhtemelen ekol olarak kendilerine yakın bulmuşlar ki bize mail attılar. Biz sizinle görüşmek istiyoruz. Şu şu tarihler arasında İstanbul'da olacağız diye. Biz önce şaka zannettik tabii. Abi yapmayın lütfen. Kim yapıyorsa <gülüyor> bu işi bir durduralım falan dedik. Daha sonra tabii cevap verip karşılığında geldiğini falan görünce lan bu iş ciddi hakikaten falan deyip Hı -hı. üzerine gittik. İşte geldiler. Görüştük, tanıştık falan. Sonra dediler ki bize hani bir fırsat oldu olduğunda bizimle irtibada geçin. Bizi ortağınız olarak tanıtabilirsiniz. Hı hı. Ee, sizinle portfolyolarımızı birleştirip e, bir kolaborasyon yapıp hı hı. Türkiye'de veya hani yakın çevrede bir proje gerçekleştirip izlediler. ve bundan bir ay sonra yeni kapı projesi ilan edildi. Hı hı. Biz tabii hemen e, işte biz böyle bir yarışma projesi var. Sizinle girmek istiyoruz. Hı hı. Hemen bir ekip oluşturalım mı? İşte ödülü de şu şu falan filan diye konuştuk. Onların da çok hoşuna gitti bu fikir. Ee, uluslararası davetli yarışma olması ve üst üstelik içinde belediyenin olması falan. Hı hı. Onların da hani Türkiye ile olan ilişkilerinin çok sağlam olacağı bir platformdu. Peki çalışma nasıl oldu? Yani çalışma süresi nasıl oldu? Nasıl davrandınız? Böyle workshoplar gibi mi oldu? Gidildi gelindi mi? Neler oldu? Yani yarışma sürecinde kendi yani sürecin tamamında belli odak noktaları belirlendi. İşte bu tarihlerde workshoplar yapılacak. Onun dışında sürekli işte haftanın belli günlerinde hep böyle paket halinde işte o haftanın o birkaç günün çalışmalarını biz karşı tarafa işte bunun akabinde onları tartışmak için Skype meetingler yaptık. Hı hı. Ve hep böyle ilerledi yani. Bence Süreç. bu da eğlenceli. Yani bununla, bu da enteresan bir deneyim yani. Uluslararası ofislerle çalışıyor olmanın hı hı. böyle bir ilginçliği de var. Ya da yani hani Farklı ülkelerde eğer yerleşik bir ofisseniz, onun bir parçasıymış gibi aslında oluyor mesela. Yani, yani Emver'de bile başlamak büyük bir şanstı tabii. Böyle uluslararası <gülüyor> bir ortaklığı. Çünkü çok hani karşımızdaki e, firma biz Emver'deyiz, biz çizeriz tasarıları siz çizersiniz gibi modda değildi. De, tamam tamamen hani homojen bir Hı -hı. E, paylaşım vardı tasarımda da üretimde de. Hı -hı. O yüzden hani. Hem bu ortamda söz sahibi olabileceğinizi görüyorsunuz hem de bu işlerin aslında çok da sanıldığı kadar e, uluslararası ölçekte olması e, şeyiyle çok zor oldu, olmadığını görüyorsunuz. Hı -hı. Yani o sürecin faydalarını şu an görüyoruz. Şu anda işte Hollandalı başka bir firmayla Triple Plus isimli bir firmayla bir e, gönüllü kentsel tasarım Hı -hı. E, işi yapıyoruz bir destek grubuna. mahalle e, ismi tam Evet o, evet. Mahalle Vital Touch diye geçiyor. Strateji, İstanbul'dan yani. 60 tane gönüllü mimar evet. bu şeyin içerisinde. Bir de... E... Bu tem, Ağustos mu? Ağustos ayında Ağustos, olacak olan e, e, şey. E, e, e. Ha, evet onu da duyurusunu yapabiliriz aslında. Güzel. Bunun blokta da paylaşabiliriz. Evet, mimarların gönüllü olarak böyle bir şeyin içerisinde yer alması sonuçta. kentsel dönüşüm mevzuları hı hı. iyi, hoş deniyor da işte arkasında bir şey var mı Tabii. acaba? Nasıl ya Zaten olmalı? bu bizim bugün biraz da konuştuğumuz aslında. yani Bu uzun bir giriş e, oldu ama... Yani bu katılımcı bir şekilde çoklu katılıma açık proje üretim süreçlerinin görünür olduğu fazlasıyla proje ortaya çıkmaya başladı. O evet. da aslında sevindirici bir kısa e, müzik arası verelim. Biraz da uzattık aslında konuşmayı. Ondan sonra devam edelim. Bu yeni kapıdaki sizin katıldığınız yarışma projesi ve sonradan belediyenin ortaya koyduğu bir kıyıdaki meydan projesi var. Onunla ilgili kim yapıyor anonsu? Ne dinliyoruz? Kaminski'den Night Call dinliyoruz. <gülüyor> tekrar merhaba. Neydi dinlediğimiz? <gülüyor> tekrar söyler Ozan misin biliyor. neydi? Nightcall'dan, Kavinsky'den Nightcall Night dinledik. Tamam. About Blank'le konuşmaya devam ediyoruz. Gayet şen şakrak bir sohbet oluyor. <gülüyor> <gülüyor> en son şeyden bahsettik. MVRDV ile beraber yaptığınız yeni kapı yarışmasının sürecinden vesaire bahsetmiştik. Şimdi çok katılımlı bir öyle demek de saçma Pek çok mimari tasarım grubunun dahil olduğu ve tüm tartışma süreçleri de aslında halka açık bir yarışmaydı bu Yeni Kapı üzerine. Biraz onun kolokyumundan yani sizin aklınızda kalan 3-5 şeyden bahsedelim. Sonra da e, dinleyen kişiler belki bilmiyorlardı. Bu Yeni Kapı'da Yeni Kapı Yeni Meydan diye bir proje çıktı yakın zamanda. Eee Yeni Kapı'da işte e, bir şekilde büyük bir alan yaratılıyor. İki buçuk milyon nüfusun atık suyunu artacağı bir ileri biyolojik arıtma tesisi olacak bu meydanın altında. Konser, festival, fuar alanı olarak çalışacak. 700 bin ile 1 milyon kişinin aynı anda kullanabileceği bir mekan olması düşünülüyor. İlk etapta 1976 metre yaklaşık 2 kilometre yakın bir anroşman yapılacak bu denizin kayalarla düzenlenmesi meselesi bu. ...2200 araçlık bir açık otopark, 760 otobüslük bir başka otopark... ...artı 800 bin kişilik miting alanı vesaire gibi bir proje... ...birdenbire belediyenin e, sitesinden... ...zaten ben şu anda İBB'nin kendi sitesindeki basın bülteninden bu notları aktarıyorum size... ...bütün zaten bütün detaylar da basında bunun üstünden yer aldı... ...bir de oradaki birkaç imajdan böyle bir proje ortaya çıktı... ...şimdi çok önemli bir yani... Seneler öncesinden de biliyoruz bu Avrupa Kültür Başkenti e, olmasıyla beraber İstanbul'un bu Yeni Kapı'da yapılan kazıların e, daha doğrusu Marmara Marmara'ya çalışmasıyla beraber buluntuların bütün o alanın bir arkeolojik park alanına dönüştürülmesiyle ilgili dönüştürülme bütün bu nasıl dönüşecek yarışma mı yapılmalı tartışmalarının sonrasında bir e, böyle bir yarışma bir, birkaç kere de jürisi vesairesi değişerek son şeklini almış olan bir yarışmayla sonuç olarak büyük bir tartışma yapılıyor ve bu uluslararası aslında bir e, proje haline gelmişti. Önemli tartışmalar oldu üstünden. Son bir yandan da hemen o alanın ön kısmında denizde böylesine bir proje bir, hiçbir tartışma yapılmadan e, yapılıyor. Bir yandan da belediye tarafından ortaya atıldı. Biraz şeyi konuşalım işte bu kolokyumda sizin aklınızda neler kaldı. Bir de yani bu iki farklı yaklaşıma karşı sizin görüşünüz nedir? Yani o yarışmada sonuç olarak söz sahibi o alanla ilgili bu kadar fazla kafa patlatmış insanlar olarak şimdi bu buraya birdenbire düşmüş olan bu proje hakkında mesela ne düşünüyorsunuz? En azından bir eleştirel düşünceyi paylaşma açmak için. Kolokyumla ilgili ben bir Oradan şey girelim. Evet, oradan yani girelim. Ya e, kolokyum ya ilk ya da ikinciydi tam hatırlamıyorum. Ya yani halka açık bir hı hı. Yani böyle bir yarışmanın böyle önemli bir proje yarışmasının halka açık olduğu ya ilk ya da ikinci şeydi. Kolokyumdu. ...buna rağmen yani bir sürü insan ilgilendiriyor aslında orası. Çevresinde hı hı. yani orada işte bir yalı mahallesi var. Orada oturan zaten kendi işlerini bir vakıflaşmışlar. Çevresinde oturan bir sürü insan var. Hı hı. Tarihi yarım ortasında yer alan hı hı. bir yalan. E, olmasına rağmen aslında pek demokrasi geçmişimiz olmadığı için... Hı hı. E, ...halka açık olmasına rağmen bu kolokyum pek de öyle olmadı. E, biraz... E, bizim okul jürileri gibi aslında gerçekleşti hmm. işte çıkıldı sunuldu e, jüri bir şeyler söyledi karşılık Aha. verildi ve bitti yani aslında bundan ibaretti e, ya genelde bir orada bir minik bir e, fırsat tepildi gibi aslında hmm. e, daha demokratik alma adına e, onun dışında e, yeni projeyle ilgili söyleyeceğiniz <gülüyor> ne var bilmiyorum ama yani. haydi dostlar <gülüyor> evet yeni genç proje... mimarlardan çekinik tavırlar <gülüyor> Yeni proje tabii bir tane imaj üzerinden konuşabiliriz. O da hı hı. sanki Mussolini oraya çıkacakmış da hı hı. bütün e, nasyon onun peşinden gidecekmiş hep beraber hatta birilerini denize dökecekmişiz gibi bir hale e, tür var. Yani Türkiye'de tabii biz buna bu süreçlere alışığız. Yarışmanın kendi içerisinde de bir sürü karmaşık süreçleri vardı. Hı hı. Bir taraftan yani yarışmanın kendisinin bile aslında bir taraftan çok e, çelişik bir başlangıcı olduğunu söylemek mümkün. Bir taraftan e, Neolitik çağa kadar e, giden e, bir e, ne diyelim bir miras var. Bu mirasla ilgili bir siz e, arkiv binası yapmayı düşünüyorsunuz ya da arkeopark yapmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Bir taraftan da İstanbul'u neredeyse şu anki bizim yaptığımız analizlere göre de e, i̇ki tane e, Boğaz Köprüsü'nün üzerinden bir, bir sürü artışma geçiyor ama On tane Boğaz Köprüsü gücünde bir tane transfer merkezi üreteceksiniz hı hı. Dolayısıyla bir tanesinin akışıyla beraber oralara ne gibi e, şeyler enjekte edecek bambaşka bir taraf Diğer tarafta korunması gereken çok daha yavaş işlemesi gereken bir şey var Bunların bir arada oluşuyor Tabii bu da İstanbul'un ne diyelim yine kendisine dair e, Kendisinin zaten çelişik bir şekilde bugüne kadar gelişiyle de çok da çelişmiyor aslında bir taraftan hı hı. Zaten İstanbul böyle bir şehir Dolayısıyla ama yani belediyelerin böyle yerleri işte halkla çok paylaşmadan kendi kendine karar verdiği bir an miting alanı diye yeni kapının ortasında tam da bu alanın ortasında böyle bir şey inşa etmesi. Bunu yarışmayla üzerine neyi düşünerek neyi e, acaba nasıl bir argüman üzerine oluşturduklarını falan hiç bilmiyoruz. Bunlar Hı -hı. bize de çok paylaşılmıyor açıkçası. Ben He. bunu genelde bütün bu şeyleri bizim e, Türk toplumundaki bu. Osmanlı'da hatta sonra Cumhuriyet döneminde de olan hep bu e, hiyerarşik bir düşünme biçimimiz var. Ondan önce emperyaldi daha sonra işte e, Cumhuriyet döneminde daha farklı bir şey e, büründü ama yine de benzer. Bizim hep böyle bir e, memur amir ve onların arasındaki emir üzerine kurulu bir sistemiz var açıkçası. Onun dışında düşünmeyi çok daha beceremedik. Yavaş Hı -hı. yavaş belki birkaç değişiklik olmaya başladı ama... Şu an kentliler biz e, memur gözüyle bakılıyor. Onlar da belediyede de şu an amir e, ve bize işte burada böyle bir şey olacak diye emir veriyor. Aralardaki bu şeyler de yarışmalar vesaireler de şu an böyle e, bizim ağzımıza çalınan bir, bir parmak e, balın dışında çok da çıktığını daha düşünmüyorum. Ama tabii bunlara bu gözle bakıp bunların hiçbirine katılmayalım ya da bunların hı hı. hiçbir değeri yok gibi e, böyle sinik tavırlara girmenin de çok anlamı yok. Her küçük parçayı her böyle kaçış çizgisini değerlendirmek lazım açıkçası. Bence Açıkçısı. tüm bu, bu yapılan şeyler de işte bunları tartışabilmek ve bunlara, Tabii. bunların üstünden ya da işte nasıl diyeyim bir şekilde dertlendiğimiz durumları aşacak başka eylemler geliştirmek için ara durumlar geliştirmek için bir fırsat aslında yani bunu konuşmamızın en büyük şeyi de işte bunu neden böyle yapıyorlar ki bunun doğrusu şudur budur diye bir tavır koymak değil aslında bütün bunun içerisinden yeni bir düşünce ve eylem üretmek aslında çünkü biliyoruz ki zaten yani yıllardan beri yani bizden önceki e, diyelim şöyle diyelim Doğaya mimarların da zaten içinde bulunma geldiği Bütün ilişkiler sistemi de hep böyle ilerlediği için Zaten Hı. bu kent şu anda bu durumda. Hala benzer ilişkiler içerisinde örgütleniyor. Bunları tartışıp bunu tartışılabilir kıldığımız sürece bunu dönüştürecek olan fikir ve eylemler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. ben. Yani bunun dışında tabii merak edenler varsa aslında kolay ulaşılabilir bir yerde. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde bu kentsel dönüşüm diye bir tane bölüm var. O bölüm içerisinde de meydanlar diye özel bölüm var. Orada Yenikap projesi, Üsküdar meydanı projesi ve de Beşiktaş meydanı projesi var. Zaten Hatı yani şeyi de hatırlıyorum ben mesela Beşiktaş Meydanı işte yol yerin altına alınıyor hmm. falan diye. 3-4 sene önce zaten böyle bir çıkmıştı sonra o tekrar böyle bir sönümlendi falan. Böyle bunlar çıkıp çıkıp gidiyor ve tekrar aynı yere giriyorlar ve sonra tekrar çıkıyorlar böyle tartışılıyorlar falan. İlginç şekilde bir de bizim yine gündemimizi bolca da e, gündeme hük hükmediyorlar yani. O yüzden mesela belki şey e, bayağı ilginç olabilir yani sizin bu katıldığınız yani şu an anlamda diyorum... ...Ağustos ayında olacak olan bu mahalle çalıştayı vesaire... ...belki gerçekten işte bunlar hani ilginç şeyler olabilir tüm bu şey şeyine. Bununla ilgili aslında bağlasak belki iyi olabilir. Süremize zaten azaldı. Son sözleri alayım efendim. <gülüyor> evet Hasan Bey. <gülüyor> Size pasladılar topu. Yani ee, bu aslında... Ben bir önce söylediğinle yani biraz hı hı. son sözü değil de Tamam sondan Aa, bir önce <gülüyor> Uzatayım. Ben tesadüfen e, geçen yıllarda bir Adalet Bakanlığı'nın web sitesine girmiştim ve Aha. işte yeni adalet sarayları diye hı hı. işte e, iller, ilçeler e, böyle çeşitli mimariler vardı işte hı hı. Selçuklu mimarisi falan diye böyle bir e, başlıklar altı, altında aslında. ...o şeyden aslında... ...fikriyattan çok da uzak değil bu... Işte ...meydanlar... veya vesayeler ama son dönemde... ...özellikle son 4-5 senedir... ...aslında bu... ...işte sosyal medyanın... ...filanda gelişmesiyle Hı -hı. aslında insanlar... ...daha kolay konuşabiliyor bunların üzerinde ve... Hı -hı. ...Kale'de alınıyor yani... ...bence Taksim süreci... ...bir aşamaya geldi bence o... Hı -hı. ...her pazar düzenlenen etkinlikler... ...veya işte yapılan bildirilerle... Hı -hı. ...umarım... ...daha olumlu bir yere de gelir. Ee, yani bu süreçleri aslında... ...mahalle, aslında bizim şu anda... ...içerisinde bulunduğumuz diğer... ...59 mimarlık grupla beraber... bunların da bir yere getireceğini... ...umuyoruz. Ee, İstanbullular olarak. <gülüyor> ben teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. Teşekkür ayrı ayrı dördünüze birden. Ve başarılar diliyorum. Sevgili arkadaşlarım. <gülüyor> teşekkür ederiz. Bize e, acikmimarlik.blogspot.com adresinden... ...ulaşabilirsiniz... Sizin web sitenizi paylaşacağız, paylaşmak istediğiniz projeleri paylaşacağız. Ve bütün konu içerisinde konuştuğumuz, bütün bu konu çerçevesinde konuştuğumuz şeyleri ben mümkün olunca paylaşmaya çalışacağım. Her türlü yorumunuzu bekliyoruz. Görüşmek üzere.